552. konu, Hazreti Peygamberin Uhud ve Hendek savaşlarındaki duası, Hazreti Peygamber, Uhud gününde şöyle dua etti, Ey Allah'ım, eğer sen istersen yeryüzünde sana ibadet edilmeyecektir.